Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Allah Azze ve Celle'ye hamd ettikten, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Onun ailesine ve ashabına salat ve selam ettikten sonra Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdil Wahab rahimahullah'ın keşfi isimleri sayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Muhammed ibn Abdil Wahab rahimahullah diyor ki: "Fâlem, bilki, anneliha üle isubhaten, onların bir şüpheleri daha var. Bilki, onların bir şüpheleri daha var. Yuridunha, ala ma zekrna." buraya kadar zikrettiklerimiz üzerine irad ettikleri, buraya kadar söylediklerimiz üzerine serdettikleri, ettikleri, ortaya koydukları bir şüpheleri daha var. Şeyh rahimahullah adeti olduğu üzere diğer şüpheleri yaparken yaptığı gibi direkt şüphelerini zikrederek başlamadı da fa'lem ile başladı. Fa'lem. Bu şeyhin bu bilki ibaresini nerelerde kullandığını daha önce görmüştük. Yani fa'lem dedikten sonra şey bilki bunun ardından Gözünü dört açman, kulağını kabartman gereken önemli bir mesele gelecek. Bil ki onların bu zikrettiğimiz şeyler üzerine irad ettikleri bir şüpheleri var. Vahiyemin مِنْ اَعْظَمِ Ve bu şüphe onların şüpheleri arasında en büyük olanlarındandır. Onların en büyük şüphelerindendir. O yüzden bunu iyi dinle. فَأَصْغِ li لِجَوَابِهَا Ve kulağını Buna verilecek cevaba iyice kabart. Kulağını iyi aç. Onların bir şüpheleri daha var ki bu şüphe en büyük şüphelerinden bir tanesi. Bunun cevabını bunun cevabını dinlemek için kulağını iyi aç. Vahiy. Bu şüphe de şudur. Enhum <gülüyor> yekuluna. Onlar diyorlar ki innellezine nezel fihimul Kur'an. Haklarında Kur'an'ın nazil olduğu o kimseler, o müşrikler vardı ya. La yeshheduna en la ilaha La ilaha illallah, illallah şahitlik etmiyorlardı. O müşrikler üzerlerine Kur'an ayetlerinin indiği, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerine gönderildiği o müşrikler la ilaha illallah'a şahitlik etmiyorlardı. Ve yukezzubuna Rasulullah. Ve Allah'ın Resulünü tekzip ediyor, yalanlıyorlardı. Onu tasdik etmiyorlar, onu doğrulamıyorlardı. Ve yunkirûne'l-Ba'f. Ve öldükten sonraki dirilişi inkar ediyorlardı. Ve yukezzibûnel Kur'anı Ve Kur'an'ı yalanlıyor. Ve yeca'lûne'hu sihran. Ve onu sihir sayıyorlardı. <gülüyor> Kur'an için sizidir, büyüdür, büyüdür diyorlardı. Yani siz şirkin ne olduğunu anlatırken... Şirkin ne olduğunu takrir ederken onların sözlerini ve fiillerini delil olarak getirdiniz ortaya koydunuz. Onlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de varit olan ayetleri öne sürdünüz. Ve sonra bizim yaptığımız şeylerle onların yaptığının aynısı olduğunu söylüyorsunuz. Ve bizim bu yaptığımız işler sebebiyle onlar gibi müşrik olacağımızı söylüyorsunuz. Oysaki onlarla onlar La ilahe illallah demiyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik etmiyorlardı. Kur'an'ı tasdik etmiyorlardı. Peygamberi yalanlıyorlar, Kur'an'ı yalanlıyorlar. Onu sihirbaz, şair sayıyorlar. Allah'ın sözlerinde sihir, büyü sayıyorlardı. Ve nahnu, oysa biz, Neşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyoruz. Ve enne Muhammeden Resulullah. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyoruz. Ve nusaddikul Kur'an. Ve Kur'an'ı tasdik ediyoruz. Ve nü'minu bil ve baife, öldükten sonra dirilmeye, dirilişe iman ediyoruz. onu nusalli ve namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Yani ara, onlarla aramızda çok büyük farklar var. O müşrikler, sizin Allah'ın ayetleriyle ahva, hallerini, durumlarını beyan ettiğiniz, akıbetlerini beyan ettiğiniz o müşrikler, La ilahe illallah demiyorlar da biz diyoruz. Onlar peygamberi tekzip ediyorlar da biz tasdik ediyoruz. Onlar Kur'an'a inanmıyorlardı, biz Kur'an'a inanıyoruz. Öldükten sonra dirilişe inanıyoruz. Hatta namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz. فَكَيْفَ تَجَعَلُوا لَنَا مِثْلَ اُولَا۪يكَ Siz şimdi bu durumda nasıl olur da bizleri onlarla bir sayarsınız? Bizleri onlar gibi kabul edersiniz. Bizlerle onların arasını aynı görürsünüz. Nasıl olur Şeyhin kulaklarını iyi aç. Zira bu onların en büyük şüphelerinden biridir diye bahsettiği şüphe işte bu. Bu cidden büyük bir şüphe. Değil normal insanların, avamın, tevhid derslerine gelen, katılan, bunları dinlemiş, öğrenmiş, kalbinde umumen, mücmel olarak tevhid akidesini ikrar eder insanların bile zihninde işkale sebep olabilecek bir şüphe. Nasıl olur? La ilahe illallah diyen Kur'an'a inanan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik eden ona inanan, namaz kılan oruç tutan hatta gece namazları kılan, nafile oruçlar tutan, Allah'ı çokça zikreden, Kur'an okuyan akrabalarına iyilik eden anne babasına ihsan eden emr bil maruf nehyanil münker yapan, sakal bırakan yani şeriatın bu ve bunlar dışındaki emirlerini yerine getiren Allah'a kulluk etmeye çalışan biz Müslümanız diyen kimseleri nasıl olur da o la ilahe illallah demeyen, Kur'an'a inanmayan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tekzip eden, ona büyücü sihirbaz diyen, ahirete inanmayan müşriklerle bir tutarsınız. Ar arada çok büyük bir fark var değil mi? Arada çok büyük bir fark var. Onlar da diyorlar ki işte böyle. Siz nasıl olur da bizi onlarla bir tutarsınız? Bu şüpheciden tevhid ehlinin bile Tevhidi öğrenmeye, anlamaya, yaşamaya çalışan insanların bile zihninde zaman zaman soru işaretleri oluşturabiliyor. Fel cevap Bunun cevabı şöyledir. Ennehu la hilaf beyne'l ulema'i kullihim. Alimlerin hiçbirisinin arasında, alimlerin tamamında ihtilaf yoktur. Alimler ihtilaf etmemişlerdir. Şu konuda. Enne'r bir adam ila saddaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi şey. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda tasdik etse. Bir meselede Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etse ve kezzebe fi şey başka bir şeyle tekzip etse annehu kafirun lem yedhul fil İslam. Böyle yapmayla bu kimse kafirdir. İslam'a girmemiştir. Yani bütün alimler buna ittifak ettiler. Bütün alimler icma ettiler ki bir kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi bir konuda tasdik etse ve başka bir konuda tekzip etse bu kimse mürtettir, kafirdir, İslam Müslüman değildir. Bu konuda alimler arasında ehli sünnet ve ehli bidat olanlara dahil bir ihtilaf yoktur. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi söylediği her bir sözde tasdik etse sadece bir konuda onu yalanlasa yine, yine bu kimsenin kafir olduğu ve Müslüman sayılmayacağı hususunda alimler arasında bir ihtilaf yoktur. Ve kedelike aynı şekilde İzâ âmene bibağdil Kur'âni Kur'an'ın bazısına inansa, Kur'an'ın bazı kısımlarına inansa, bazı ayetlerine inansa ve cehede ve cehede ve bazılarında inkar etse bu kimse hakkında alimler ihtilaf ederler mi? Hayır etmezler. Bu kimse de yine aynı şekilde Kur'an'ın tamamına inansa bir ayetini inkar etse yine alimlerin ittifakı ile kafir olur. Müslüman olmaz. Yani onun Kur'an'ın ikrar ediyor oldukları, iman ediyor oldukları ayetleri mümin olmasına yetmez. Bir tanesini tekzip ediyor olduğu sürece. Bu adam hakkında şöyle denilmez. Yahu siz nasıl? Bu adam bak Kur'an'ın bu kadar ayetine, bu kadar hükmüne, bu kadar emirlerine iman etti. Şimdi bir tane ayete, bir tane hükme iman etmedi diye. Bu kimseyi siz aslı kafirlerle bir sayabilir misiniz? Sa sa nasıl sayarsınız diyebilir mi kimse? Hayır diyemez. Zira bu alimlerin ittifak ettiği, ihtilaf etmediği bir konudur. Mesela, "Ke akar aqarra tevhid ve cahada wucub Bir kimse tevhidi kabulse, tevhidi kabul etse ancak namazın farz olduğunu inkar etse, tevhidi kabul etse, Allah'tan başka kimse ibadet edilmez dese, ve Allah'a ibadet etse, ve hatta namaz da kılsa, ama dese ki bu namaz vacip, farz değildir, yapılması zorunlu değildir dese, اَوْ اَقَرَّ بِالْتَّوْح۪يدِ وَالصَّلَىٰهِ veya namazı ve tevhidi ikar etse, ikisini de kabul etse, ikisini de iman etse, وَجَحَدَ وُجُوبَ zeka. Zekatın vacip olduğunu inkar etse kabul etmese. Ou akarra bi tevhidi ve salati ve jahda vucubi zekat tevhidi de ikrar etse namazı da ikrar etse kabul etse bunlara iman etse zekatın vucubiyetini inkar etse yine halinde bu kimse hakkında ihtilaf etmezler. Böyle bir kimse mümin değildir. اَوْ اَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ veya bunların hepsini ikrar etse, hepsine iman etse, وَجَحَدَ وُجُوبَ السَّوْمِ Bunların hepsini kabul etmekle beraber orucun farz olduğunu in inkar etse, yine alimler bu kimse hakkında ihtilaf etmezler. Yani bu adam için kimse şöyle diyemez. Yahu bu adam bak tevhidi kabul ediyor, namazı kabul ediyor, zekatı kabul ediyor, bunların hepsini yerine getiriyor. Şimdi siz bu adam. Orucun farziyetini kabul etmiyor diye. Nasıl olur da bunu diğer kafirlerle bir tutarsınız? Diğer kafirler hiçbirini kabul etmiyordu. Bak bunun gene arada kabul ettikleri var. Bu kabul ettikleri bu adamın mümin olmasına yetmez mi? Hayır yetmez. Alimlerin ittifakı ile, icması ile. Ancak bunların her, her birini kabul eden, ikrar eden, iman eden mümin olur. Bunlardan birini inkar etse, kabul etmese, kendisi onunla amel bile ediyor olsa bu kimse mümin sayılmaz. Veya bunların hepsini kabul etse, hacin vücubiyetini inkar etse, kabul etmez. Yani bütün bunlar namazla, zekatla, oruçla, hacla alakalı bu misaller şunun için verilmiş. Yani bir kimsenin kafir olması için, İslam milletinden çıkması için, İslam'ın emirlerini, Allah'ın emirlerini, Peygamber'in emirlerinin tümünü birden inkar etmesine gerek yoktur. Bazısını inkar etse, bazısını kabul etse bu kimse kafir olur, Müslüman olmaz. Dinin tümünü kabul etse, Kur'an'ın ve sünnetin tümüne iman etse, ancak dinen zaruri olarak bilinmesi gereken açık meselelerden birini inkar etse, kabul etmese bu kimse yine bununla kafir olur. Yani bir kimsenin kafir olmasının şartı Dinin tamamını inkar etmesi değildir. Kimler kafir olabilir? Allah'a inanmayan, Peygamber'e inanmayan, Bars'a inanmayan, Kur'an'ı tekzip eden. Sadece bunlar mı? Hayır. Bunların her birisine inansa ama dese ki ben zekat vermeyeceğim. Zekat bana göre bir şey değil. Zekat benim için değildir. Zekat benim için değildir. Zekat bana farz değildir. Dese bu kimse sadece bu inkarıyla ne olur? Kafir olur. Velamma lem yinqad unasun fi zamanin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı insanlar lil hacci hac emrine boyun eğmedikleri zaman hac emrine boyun eğmedikleri zaman. Boyun eğmemek ne demek? onu yerine getirmemek demek değil. Onu kabul etmemek demek. Buna iltizam etmemek demek. La ilahe illallah'ın şatları arasında inkıyat saydık değil mi? Inkıyat Boyun eğmek, yani buna iltizam etmek. İnsanla haccın, zekatın, orucun vacip olduğunu kabul etmekle beraber yerine getirmezse ehli sünnetin doğru olan görüşüne göre bununla kafir olmaz. Ama bunu inkiyat etmezse, buna boyun eğmezse, yani bu hükümlere iltizam etmezse, şu demek iltizam etmek, yani hayır bunları yapmak lazım değildir. Bunu yapmak bana lazım değildir. Ben bunu yapmakla sorumlu ve mükellef değilim derse bununla kafir olur. Diyor ki Şeyh Rahimahullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bazı insanlar hac farizası için hac farizasına hacca boyun eğmediklerinde bunu iltizam etmediklerinde bunu kendilerine kabul etmediklerinde Enzel Allahu teala fi hakkihim Allah onlar hakkında şöyle buyurdu. Şu ayeti indirdi. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ Beyti hacjetmek insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. İnsanlar üzerinde bir sorumluluktur. Beyti yani Beytullah'a Kabe'ye hacjetmek. Men istata'a ileyhi sabila Kim için? Ona gitmeye güç yetirebilen kimse için. Hacca gitmeye gücü yeten kimse için. Ona bir yol bulmaya kadir olan kimse için. وَمَنْ كَفَرَا diyor ki Allah ayetin devamında وَمَنْ kefera kim de kafir olur kim de inkar eder kabul etmez reddederse فَاِنَّ Allaha غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Allah bütün alemlerden müstahınidir. Allah'ın bu konuda hiç kimseye ihtiyacı yoktur. İnsanlardan bazıları bu emre boyun eğmedikleri zaman Allah Azze ve Celle onlar hakkında ne dedi? وَمَنْ kefera kim ne yaparsa? Kafir olursa kim inkar ederse Hayır bana farz değildir, bana lazım değildir... ...ben hacla mükellef değilim... ...derse Allah azze ve celle... ...alemlerden müstahmıdır. Şahit şu... ...bu ayetin etrafında... ...bu mesele ile alakalı... ...yani bir kimsenin kafir olması için... ...dinin bütün şer şer şeraiğini... ...Allah'ın bütün emirlerini... ...Kuran'ın tamamını inkar etme gibi bir zorunluluğu yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i... ...tekzip etme zorunluluğu... ...yoktur. Dinin tamamını adam ikrar etse, kabul etse... Açıkça bilinen, zaruri olarak bilinmesi gereken meselelerden birini inkar etse bu kimse yine bununla kafir olur. وَمَنْ اَقَرَّ بِهَذَا Kim bunların hepsini ikrar etse, yani İslam'ın beş şartını kabul etse, bunlara iman etse, bunları yerine getirse, وَجَهَدَ الْبَعْثَ Öllükten sonraki dirilişi inkar etse, ne dersiniz? Yine bununla kafir olur. Hem de bil icma. Kefara bil icma, icma ile kafir olur. Bakın adam namaz da kılıyor, şey, kelime-i şehadet de getiriyor, oruç da tutuyor, zekat da veriyor. Hacca da gidiyor. Diğer saydığımız saymadığımız salih ameller de yerine getiriyor. Ama dese ki yok benim aklım almıyor. Biz çürüdükten sonra, toprağa karıştıktan sonra bu bedenlerimizin tekrar dirilmesi bu makul bir şey değil. Ben bunu tasdik etmiyorum desene. Bu kimse icma ile kafir olur. Namaz kılması, şehadet getirmesi, oruç tutması, hacca gitmesi kendisine bir fayda vermez. <gülüyor> i̇cma ile kafir olur ve kanı, malı helal bir bir kafir sayılır. Kanının, malının da Müslüman'da olduğu gibi bir hürmeti, bir kutsallığı, bir saygınlığı kalmaz. Kanı da helal olur, malı da helal olur. Sadece bati inkarası, öldükten sonraki dirilişi. Kemaqalat'e ala, bütün bunların delili Allah Subhanahu Teala'nın şu buyurudur: İnne llediina yekfuru <gülüyor> ne billahi Allah'ı ve Onun peygamberlerini inkar edenler. Vayuridu ne en yufariku beyin Allah'ı ve Allah ile peygamberlerinin arasına tefrik etmek isteyenler. Allah ile rasullerinin elçilerinin arasına açmak isteyenler. Vayqulunu nü'eminu bi bazı ve bi ve biz bazılarına inanırız, bazılarına inanmayız diyenler. وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ, بَيْنَ ذَٰلِكَ Ve bu ikisi arasında, bunlar arasında orta bir yol tutturmak isteyenler. Bunlar var ya, اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Hakka İşte gerçek kafirler onlardır. İşte onlar gerçekten kafirdirler. اُولَٰئِكَ humul الْكَافِرُونَ Hakka İşte onlar, Gerçekten kafirdirler. Gerçek kafirdirler. Kimler bunlar? Allah'a ve Resul'ünü inkar edenler. Sonra Allah ve Resul'leri arasını açmak isteyenler. Ne yaparak? Şöyle diyerek biz bazısına inanırız bazısına inanmayız diyerek. Bazısına inanırız bazısına inanmayız diyerek. Ve böyle yaparak kendilerine göre ortada başka bir yol tutturmak isteyenler. Veya kitabın Bazısına inanırız, bazısına inkar ederiz diyenler. Evet ben bu, bütün bu ayetleri kabul ediyorum, tasdik ediyorum. Bunlar Allah'ın sözü. Ama bununla beraber yani şu ayetler mesela cinlerle alakalı bu meseleler bu bilimsel olarak ispatlanamayan bir şey. O yüzden ben bunu kabul etmiyorum dese. Bu adam şahadet kelimesini de söylüyor olsa. Namaz da kılıyor, oruç da tutuyor, hacca da gidiyor, zekat da veriyor olsa. İyi, salih, ibadet eden, zikir yapan, gece namazı kılan, nafile oruçtan bir kimse olsa. Mesela ki bu cinlerle alakalı meseleyi ben aklım bunu kabul etmiyor. Ben bunu tasdik etmiyorum. Ne dersiniz bu kimse hakkında? Mümin değildir. Zira ne yaptı? Kitabın bazısını tasdik etti, bazısını tekzip etti. Ulaikehumül kâfirûn hak. İşte bunlar gerçekten kafirdirler. Feizâ kâne Allahu Teâlâ eğer Allah Subhanahu Teala, Teâlâ قد sarh fi kitâbihi kitabında açıkça salahaten zikretmişse enne men amene bi ba'din ve kefere bi ba'd bunun bir kısmına iman edenin ve bir kısmını bir kısmını inkar edenin fahu huve kafirun haqqan bu kimsenin gerçekten kafir olacağını Allah açıkça beyan etmişse yani Allah Subhanahu ve teala'nın bu bu, bu bu beyanının bu sarı ifadesinin ardından yani madem Allah Subhanahu ve teala Nebilerden bazısını tekzip edip bazını tasdik edenin gerçek mümin, gerçek kafir olduğunu söylüyor. Kur'an'ın bazısına iman edip bazısına inkar edenin gerçekten kafir olduğunu söylüyor. Yani demek ki insan Kur'an'ın tamamına inansa da bir şeyini inkar etse bununla kafir olur. İslam'ın emirlerinin tamamını yerine getirse bir şeyini inkar etse bununla kafir olur. Bütün bunlardan sonra ne olur? Zalet hadihi şüphe. Bu şüphe ortadan Kalkmış olur. Bu şüphe zail olmuş, izale olmuş olur. Zira onların söylediği neydi? Siz nasıl bizi o bir tutuyorsunuz? Bak biz şehadet getiriyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz. Bu bu salih amelleri işliyoruz, şöyle faziletler yapıyoruz. Bunlar o kimselerin ne? Dinden. Kabul ettikleri, iman ettikleri yerler. Onlar bütün bunlara iman etmekle, bütün bunlarla amel etmekle beraber. Sadece demin, demin dediğim gibi cinlerin vücudiyetini inkar etselerdi bununla kafir olurlar mıydı? Evet olurlar. Bütün bunları kabul etmeyle beraber. Hayır ben insanın aynı anda bir erkeğin dört tane kadınla evli olmasını kabul etmiyorum. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu kabul edemiyorum dese bir insan. Bütün bu diğer ibadetleri, amelleri, itikatları yerine getirmeyle beraber mümin olur mu? Hayır olmaz. Müslümanların icmasıyla. Hatta bu şüphe sahibinin de kanaati böyle. Bu şüphe sahibine sorsak o da aynı cevabı verecek. Elbette. İnsan bütün bu ahkama, bütün bu dinin emirlerine itikadata iman etse arkasından küçük basit gibi görünen bir hükmü bir meseleyi inkar etse bununla kafir olur. Eğer bu böyleyse eğer böyleyse bu şüphe ortadan kalkmış olur. Yani siz iman ettiğiniz ve amel ettiğiniz şeyleri göstererek inkar ettiğiniz ve yerle bir ettiğiniz şeylerden dolayı kafir olmayacağınızı söyleyemezsiniz. Zira kafir olmak için, müşrik olmak için, şirkin, küfrün tamamını yapmanıza gerek yoktur. Kur'an'ın tamamını inkar etmenize gerek yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün söylediklerini tekzip etmenize gerek yoktur. Bununla bu şüphe izale edilmiş olur. O halihi işte bu şüphe hiyelleti zekeraha bazı ehli Ahsa Ahsa ahalisinden bazılarının zikretli bir şüpheydi. Fi kitabihi ledi arsala bize gönderdiği bir kitabında bir risalesinde zikretli bir şüpheydi. Yani asladan birisi bu, bu bu lafzın zahirine göre şeyh rahimehullah'a bir mektup yazmış ve o mektubunda bu şüpheyi söylemiş. Şek'te burada ona işaret ediyor. Bu çok büyük bir şüphe, azim bir şüphe. İnsanın zaman zaman duraksadığı, takıldığı bir yer. Bundan dolayı Şeyh burada bunun cevabını muhtasal olarak zikretmiş. Sadece bu zikrettiğim değil. Bu şüphenin cevabında Şeyh bundan sonra 5-6 vecihden daha cevap verecek. Daha bitmedi bu şüphenin cevabı. Ama diğer da hepsi muhtasal olarak özetle verilmiş. Şeyh Rahimahullah'ın risalelerinde ve ondan sonraki davet imamlarının risale, risalelerinde bu mesele etrafında uzunca durulmuş. Bununla alakalı uzun uzun cevaplar kaleme alınmış, telif edilmiş. Zira gerçekten İnsanın duraksadığı, tereddüt ettiği, zorlandığı bir mesele. Böyle gıyabi veya teorik olarak bahsedildiği zaman herkes bunu kavrayabiliyor. Ama gözünün önünde hususen tanıdığı bazı kimseleri gözünün önüne getirince insan, Allah'tan korkan, namaz kılan, oruç tutan, gece ibadete kalkan zikir ehli, dua ehli yani hayır hasenat sahibi insanlardan büyük şirk sadır olduğu zaman Allah ile beraber başka Kimselere de yalvardıklarını, başkalarını da çağırdıklarını gördüğü zaman insan ne yapıyor? Onların bu amellerini tekfir etme hususunda tereddüde düşebiliyor. Neden dolayı? İşte bu şüpheden dolayı. Nasıl olur ya? Nasıl olur? Bak bu adam bu kadar namaz kılıyor, bu kadar oruç tutuyor. Adam sabahtan akşama kadar bak adamı zikri beş bin defa La ilahe illallah diyor. Şimdi bunu La ilahe illallah demekten imtina eden müşrikle ben nasıl bir tutabilirim? Bu şüphe cidden büyük bir şüphe. Zaman zaman Tarihte öğrenmiş kimselerin bile bunu müzakereden geri kaldı geri kaldıkları zaman düşebilecekleri, takılabilecekleri bir konu. Eğer bunu anladıysak bu şüphe zahil olmuş olur. Aklımıza bu geldiği zaman hemen hemen şunu düşünelim. Yani o tanıdığımız, bildiğimiz ibadet ehli, la ilahe illallah'ın ehli gibi görünen, namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, hayır hasenat yapan, geceleri kalkan, Allah için göz yaşı döken o kimse soralım o kimse eğer dese ki ben Kur'an'ın şu ayetini kabul etmiyorum eğer ben Allah'ın şu haberini tasdik etmiyorum eğer ben dinin şu meselesini bu benim aklıma almıyor dese bütün bunları yapmayla beraber hala sizin gözünüzde mümin olarak kalabilir mi? kalmaması lazım. Zira bu çok açık bir mesele ve alimlerin icma ettiği aksine bir şey söylenilmemiş bir mesele. Peki burada peki burada Böyle bir şey de, o kimsenin namazı, orucu, abdesi, la ilahe illallah demesi hepimizin indinde kendisine bir fayda vermiyorsa, onu müşrik yapmaya yetiyorsa, o kimse dinin aslı olan, dinin temeli olan şeyi yerle bir ettiği zaman, kişiyi Müslüman yapacak esas meseleye muhalefet ettiği zaman, bu kimseye namazın, orucun, abdestin, ibadetinin fayda vermemesi daha evla olmaz mı? Evet böyle olmalı. Ama maalesef Subhanallah, Burada, burada birçokları, birçoğumuz tereddüt ediyoruz, takılıyoruz. Ya nasıl olur? Bu adam bu kadar ibadet ehli, ya nasıl olur? Hemen şunu tasavvur edin. Bu adam bu kadar ibadet ehli olduğu halde, herhangi bir küfür kelimesi söylese, dinden, Allah'ın kitabından üzerine icma edilmiş bir ayeti, bir kelimeyi, bir harfi inkar etse, ne olur? Kafir olur. Ve bunda kimse tereddüt etmez. Bütün bunları yapan kimsenin dinin aslı olan tevhidi la ilahe illallah'ı nakz ettiği bozduğu zaman onun bu iş bu işle küfür işlediği kafir olduğunda da kimse tereddüt etmemeli daha evla olarak. Bunda tereddüt etmemek bundan daha evla. Çünkü bu dinin aslı, dinin temeli dinin esası. Diğerleri dinin itikat meseleleri ve ibadet meseleleri bile olsa bundan sonraki gelen kısımlar. Çünkü bu bütün şeriatların temeli... Bütün Resullerin davetinin temeli. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin temeli. Yani buradaki muhalefet, buradaki bozukluk, insanın diğer ameli şeyleri, namazı, orucu inkar etmesinden çok daha büyük bir mesele. Ve yukal. Ve denilir ki ayrıyetten. Dedik ki bunun, bu şüphenin izalesinde şey birden fazla, yaklaşık 6-7 tane veci söyleyecek. Ve yukalu denilir ki bu kimseye. İza kuntatukirru Eğer sen de ikrar ediyor, kabul ediyorsan Enne men saddakan Rasul fi şeyin. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyde tasdik edip ve cehede vücube salati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tasdik edip namazın vacip olduğunu inkar etse. Fahuve kafirun halalud demi vel mali bil icma' O kimsenin icma ile malı ve kanı helal olan bir kafir olduğunu sen de kabul ediyorsan. Kabul ediyorlar mı? Evet kabul ediyorlar. Bunu inkar eden yok ehli sünnetten ve ehli bid'atten. Bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir şeyde de tasdik, Kur'an'ın tamamını tasdik etse ama namazın vacibliğini inkar etse bunun kafir olacağını kabul ediyorsan. Ve kezalika izâ aqarra bi kulli şey'in illâ'l bâse. Diriliş dışında her şeyi kabul etse, her şeye inansa, sadece dirilişi inkar etse, bu kimsenin bununla kafir olacağını kabul ediyorsun değil mi? Evet bunu da kabul ediyor. وَكَذَٓا لَوْ جَحَدَ وَجُوبَ صَوْمِ رَمَضًا Aynı şekilde Ramazan orucunun vücubiyetini inkar etse. وَكَذَّبَ بِذَٓا لِكَ Ve bunu, tekzip etse, bunu yalanlasa. la يُجْحَدُ Bu konuda kimse, bunun kafir olacağı konusunda kimse itiraz etmez. Kimse bunun kafir olacağını inkar etmez. وَلَا تَخْتَلِفُ الْمَذَاهِبُ fihi Ve bu konuda mezhepler arasında bir ihtilaf da yok. Şafilere, Hanefilere, Malikilere, Hanbelilere kime giderseniz gidelim. Mezhebi bugüne kadar gelmemiş alimlerin mezheplerinde bile. Hatta demin dediğim gibi ehli sünnetten ve ehli bidattan olan bütün alimlere göre... İnsan bütün bunları kabul etmeyle beraber sadece Ramazan orucunu kabul etmese hayır böyle bir şey farz değildir dese bununla kafir olur. وَقَدْ نَذَقَ بِهِ الْقُرْآنُ كَمَا قَدَّمْنَا Zira bu demin geçtiği, demin zikrettiğimiz gibi Kur'an'da söylenilen, Kur'an'ın söylediği bir şeydir. Eğer bütün bunları kabul ediyorsan sendeki kabul ediyorsun. فَمَعْلُومٌ Bilinmektedir ki, malumdur ki <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği farizaların en büyüğü hangisidir? Tevhiddir. Eğer sen bütün bunları kabul ediyorsan, Tevhid, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği en büyük farizadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin temelidir. Bütün peygamberlerin davetinin temelidir. Allah bütün peygamberleri bunun için gönderdi. Allah bütün mahlukatı bunun için yarattı. Bu tevhid, la ilahe illallah, namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan, ittifakla daha önemli değil mi? Daha büyük değil mi? Evet daha büyüklü. فَهُوَ اَعْظَمُ مِنَ الصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ Bu tevhid namazdan da, zekattan da, oruçtan da, hacdan da daha büyük değil mi? Evet daha büyük. فَكَيْفَ اِذَا جَحَدَ الْاِنْسَانُ شَيْعًا مِنْ هَذِهِ الْاُمُورِ Peki nasıl olur da insan bu sayılan şeylerden birini inkar ettiği zaman, bunlardan birini reddettiği, bunlardan birini kabul etmediği zaman, kafir oluyor da, وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Resul'ün getirdiklerinin tamamıyla amel ediyor bile olsa. Yani nasıl oluyor da bir kimse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin tamamıyla amel bile ediyor olduğu halde, bu şeylerden birini kabul etmediği, birini inkar ettiği zaman kafir oluyor da sen, sen de bunu kabul ediyorsun. وَاِذَا جَحَدَتْ تَوْح۪يدَ الَّذ۪ي هُوَ د۪ينُ rusuli كُلِّهِمْ لَا يَكْفُرُ Nasıl oluyor da bütün peygamberlerin, bütün rasullerin hepsinin dini olan tevhidi inkar edince, tevhidi kabul etmeyince, tevhidi inkar etmeyince, ona muhalefet edince bu kimse kafir olmaz. Hangisi daha büyük? Şüphesiz tevhid. Daha büyük namazdan da oruçtan da abdestten de hep herkesin de sizin de kabul ettiği, ediyor olduğunuz gibi. Şimdi nasıl oluyor da bir insan bütün dinin tamamıyla amel ettiği halde bunlardan birisini kabul etmese kafir olur. Dinin en önemli şeyini kabul etmediği zaman nasıl kafir olmayacak. Bu kabul edilecek bir şey değil. Subhanallah diyor ki şey subhanallah hayretten diyeyim subhanallah. Tacib ettiği için subhanallah diyor. Nasıl olur yani? Bütün bütün dinin tamamıyla bir adam, bir adam amel etse. Bunları kabul etse. Namazı orucu bunlardan birini inkar etse diyorsunuz kafir olur. Hadi hadi namaz oruç bunlar çok şey. Bak lehim bir iki küçük örnek verdim. Adam cinlerin varlığını inkar etse Kur'an'daki bu Allah'ın ayetini gördükten sonra bununla kafir olur. Mümin, Müslümanların bu konuda bir ihtilafı yok. Nasıl olur da tevhidi kabul etmeyen, tevhidi yerine getirmeyen, tevhidi inkar eden, ikrar etmeyen kimse kafir olmaz. Subhanallah. Böyle söylüyor. Subhanallah ya Allah'a tenzih ederiz. مَا مَا bu ne acayip bir cehalettir. Bu nasıl bir cahillik? Bu ne, bu ne kadar acayip bir cahillik? Diyorsun ki adam dinin tamamıyla amel etse, dinin tamamına itikad etse, Kur'an'ın bir harfini inkar etse kafir olur diyorsun. Burada adam dinin temeli olan, dinin esası olan meseleyi inkar ediyor. Bunu kabullenmiyor. İbadetin, uluhiyetin Allah'ın hakkı olduğunu kabullenmemiş. Bu kimse diyorsun ki hayır buna kafir diyemeyiz. Neden? Diyorsun ki çünkü bak namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. E demin namaz kılan, oruç tutan, zekat veren adamı cinleri inkar ediyor diye kolayca ne dedin? Bu adam kafir olur. Dedin dinin temellerini inkar edince dinin temelini kabul etmediği zaman bu adamı namaz, namazından, orucundan, abdestinden dolayı nasıl kafir olmadın, nasıl bunun mümin olacağını nasıl müşriklerle bir olmayacağını söylersin buna kadar acayip? Bir cehalettir. وَيُقَالُوا اَيْضًا لِهَا اُلَا Başka bir cevap. Üçüncü cevap. Ayrıyetten onlara denilir ki Ashab-ı sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı قَاتَلُوا beni حَن۪يفَةَ Beni Hanife ile savaştılar. Hanife oğulları ile savaştılar. Vad İslamu me Anne Bİy sallallahu aleyhi ve sellem Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Müslüman oldular. Vahum yeshhedu ne Allah ilahı illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler. Vanna Muhammeden Rasulullah. Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğuna şahitlik ettiler. Vyu sallu ne ve namazı kılıyorlardı. Vyu oyu ne ve, ve ezden okuyorlardı Beni Hanife. Hanife olurlar. Kim bunlar biliyor musunuz? Museyleme'nin kabilesi. Duydunuz mu Muse Museyleme'yi? Museyleme El Kezzab dediğimiz. Museylemetul Kezzab. Yalancı Museyleme'nin kabilesi. Beni Hanife. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ittifak ile, icma ile bunları tekfir ettiler. Onlarla savaştılar. Onları öldürdüler. Halbuki bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken gelip Müslüman olmuşlardı. Kelime-i şehadet getirmişlerdi. Namaz kılıyorlardı ve ezan okunuyor. Ezan okunuyordu beldelerinde, yörelerinde. Bütün bunlara rağmen sahabeler onlara ne yaptılar? Tekfir ettiler ve onlarla savaştılar. Kimse de itiraz etmedi. Kimse demedi ya bunlar namaz kılıyor, oruç tutuyorsun. Nasıl bunları tekfir edersin? Nasıl bunları kafir sayarsınız? Demedi. <gülüyor> Kimler bunlar? Müseylemetül Kezzabun kabilesi. Beni Hanife. Şeyh diyor ki fe qale eğer derse ki Nebi. Sahabeler onlarla niye savaştılar, niye onları tekfir ettiler? Çünkü onlar müseyleme hakkında bu nebidir diyorlardı. Ha, şimdi bu şüpheye bir itiraz. Neden sahabeler onları tekfir ettiler? Çünkü onlar müseyleme hakkında nebidir diyorlardı. Yani onun hakkında nebi sallallahu aleyhi başka birisinin nebi olduğunu söylüyorlardı. Bundan dolayı sahabeler onlarla savaştılar. Yoksa bu sizin söylediğiniz şey bir delil olmaz. Derlerse Evet istediğimiz cevap buydu zaten. Sizin böyle demenizi bekliyorduk zaten. Biz onlar, sahabeler Beni Hanife ile savaştılar. Onları tekfir ettiler. Onların hepsini öldürdüler. Onlar şehadet getirmelerine, namaz kılmalarına, ezan okumalarına rağmen derken Sizin bunu söylemenizi bekliyorduk zaten. Evet onlarla niye savaştılar sahabeler? Çünkü onlar müseyleme için ne diyorlardı bu? Nebidir diyorlardı. Allah'ı inkar etmedikleri halde. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme de inkar etmedikleri halde. Müseyleme peygamberdir diyorlardı. İstediğimiz cevap bu. Deriz ki size. İdâ men rafa raculen fi rutbetin nebiyy sallallahu aleyhi ve selleme kerr. Nasıl olur da? Nasıl olur da? Bir adamı bir şahsı bir kişiyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yani bir peygamberin rütbesine çıkartan kimse kafir olur da. Onlar neden kafir oldular dediniz? Çünkü müseylemeyi peygamber saydılar. Yani müseylemeyi peygamber makamına çıkardılar. Müseylemeyi olmadığı halde hakkı olmadığı halde peygamberlik isnat ettiler. Nasıl olur da bir kimse bir adam hakkında bir adamı peygamberlik makamına çıkartıyor diye ona hak etmediği halde peygamberlik vasfı veriyor diye bu kafir olur da ve hallemâluhu ve demuhu bu kimsenin malı ve kanı helal olur da velem tenfa'hu şehadetâni bu kimseye şahadet getirmesi bir fayda vermez vele <gülüyor> salatu namaz kılması da fayda vermez yani nasıl oluyor da bir kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den başka birisini peygamberlik makamına çıkartınca ona hak etmediği peygamberlik vasfını verince bununla kafir oluyorsa kanı malı helal oluyorsa şahadet gelimesini getirmesi, namaz kılması kendine fayda vermiyorsa neyden dolayı? Bir adamı peygamberlik mertebesine yükselttiği için ona peygamberdir dediği için böyle oluyorsa fekeyfe bimen rafa'a şemsane ve yusuf şemsanı yusufu o veya bir sahabeyi, o nebiyen veya bir nebiyi fi mertebeti cebbari Nasıl oluyor da şemsan gibi, Yusuf gibi veya herhangi bir sahabeyi veya herhangi bir nebiyi alemlerin Rabb'inin, semavatın ve ardın cebbarı olan Allah azze ve celle'nin mertebesine çıkaran kimse nasıl kafir olmuyor? Anladık mı arkadaşlar? Cevap. Yani onlar ne dediler? Beni Hanife niye kafir oldu? E çünkü Müsellem'e peygamberdir dedikleri için kafir oldu. Yani aslında peygamber olmayan bir kimseye peygamber vasfını verdikleri için. Aslında peygamber olmayan bir kimseye peygamber vasfını verdikleri için. Ona peygamberdir dedikleri için. Şahadet getiriyorlar, namaz kılıyorlar, ezan okuyorlar. Allah'ı inkar etmiyorlar, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı inkar etmiyorlar. Ama ondan başka birisinin peygamber olduğunu söylüyor. Yani adamların inkar ettiği cüziyet aslında neresi? Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın peygamberlerin sonuncusu olması meselesi. Böyle yaparak beşerden birisini insanlardan birisini peygamber makamına çıkartan ona peygamberlik veren kimse kafir oluyor da böyle yaptıktan sonra namaz kılması oruç tutması işaret getirmesi kendisine bir fayda vermiyor da nasıl olur da herhangi bir kimseyi bir şahsı bir adamı bir sahabeyi bir peygamberi bir meleği alemlerin Rabbinin, semavatın vardın ardın cebbarı olan Allah'ın mertebesine çıkaran, onu Allah'ın hakkı olan, uluhiyeti, ibadeti veren bir kimse nasıl kafir olmuyor? Aslında bunların hangisi kafir olmaya daha layık, daha elvi, daha yakın? Şüphesiz ikincisi. Zira Peygamber Nebi sallallahu aleyhi ve bir beşerdir insandır. Yani müseylemeye veya bir başkasını risalette ona ortak eden kimse, aslında aralarında birçok özellik bulunan iki kimse arasında bir ortaklık kuruyor. Yani o da beşerdir, o da beşer. O da mahluktur, o da mahluktur. O da yemek yer, o da yemek yer. O da çarşıda gezer, o da çarşıda gezer. Yani bunlar beşer olma cihetiyle aynılar. Böyle olduğu halde sadece onu Allah'ın vermediği halde bir vasfı, peygamberlik vasfını veren kimse kafir oluyorsa, namazlık, orucu, şehadet getirmesi kendisine fayda vermiyorsa, mahluk olan beşerden birisini, yaratılmış, aciz, fakir, zayıf bir kimseyi alemlerin Rabbinin yerine, semavatın ve arzın cebbarı Allah Azze ve Celle'nin yerine koyan kimse, onun hakkı olan ibadetin, uluhiyetin bir kısmını onunla buna veren bir kimse, nasıl kafir olmaz? Böyle kimsenin kafir olması daha, daha evveliyetlidir. Yani sizin beni Hanife Müseyleme'ye peygamber dediler diye, bundan dolayı kafir oldular sözünü sizin aleyhinize delil olur, lehinize olmaz. Bir insana peygamber dediği halde bir insana hak etmediği peygamberliği veren kafir olursa bir insana alemlerin Rabbini yerine koyan insan elbette ki pekala kafir olur. Ve daha evveliyetli bir şekilde bunda müminler, müslümanlar ihtilaf etmezler. Bak bu sizin ihtilaf etmeyeceğiniz bir konu. İhtilaf etmediğiniz bir konu. Müseyleme ile alakalı. Hatta bugün dünyada örnekleri var. Pakistan'da, Hindistan'da ortaya çıkmış, dünyada şu an belki yüzbinlerce etibası bulan kadiyanilerin, kadiyanilerin kafir olduğu hususunda, ehl-i sünnet, ehl bidat, tarikatçılar, eşariler, maturiler, herkes söz birliği halindedirler. Kimlerin kafir olduğu hakkında? Kadiyaniler. Şahadet kelimesini söylemiyorlar mı? Namaz kılmıyorlar mı? Oruç tutmuyorlar mı? Kur'an okumuyorlar mı? Evet bunların hepsini yapıyorlar. Bununla beraber ehl sünnet ve ehl-i ile bütün Müslümanlar bunların kafir olduğunda ittifak ettiler. Neyden dolayı? İşte bu Mehdileri inandıkları Ahmet, Gulam Ahmet Kadiyani'nin peygamber olduğuna inandıklarından dolayı. Resul olduğuna inandıklarından dolayı. Yani ne yaptılar bunlar? Neden kafir oldular? Bak namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyorlar, bütün bu işleri yapıyorlar. Nasıl bunlarla siz müşrikleri bir tutarsınız? Yaptıkları şey ne ki? Beşerden birisini peygamber yerine koydular. Eğer bunlar icma ile kafirse... Beşerden birisini alemlerin Rabbinin yerine koyan onun hakkını ona, ona veren bir kimse öncelikli olarak kafir olmaya, müşrik olmaya hak sahibidir. anlaşıl değil mi? Problem yok. Kadiyanlar tanımıyorsun. Tanımıyoruz. Bizim et, etrafımızda, çevremizde yok. Bizim çevremizde, bizim ülkemizde buna benzer bir davet daha var. Şimdi yeni çıktı. Ve Müslüman mahallelerinde, bizim mahallelerimizde İstanbul'un, Anadolu'nun her semtinde Böyle yerler kiralayıp bu e, mir dedikleri bir kişi var. Amerika'da yaşıyor. Peygamber olduğunu, rasul olduğunu kendisine vahiy geldiğini iddia eden bir kimse. Ve bununla beraber bu adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, kelime-i şehadet getiriyor, Kur'an'a iman ediyor. Hatta Hanefi mezhebine göre namaz kılıyor. Bilmiyorum yani mezhebi de inkar etmiyor yani. Bu adam peygamber olduğunu, rasul olduğunu söylüyor. Ve şu anda bizim mahallelerimizde Müslüman mahallelerinde bu adamın propagandası yapılıyor her gün. Bir salon tutuyorlar. insanları tasavvuf sohbetleri adı altında buraya çağırıyorlar. Ve onun Resul olduğunu, peygamber olduğunu ona ulaşmak gerektiğini Kur'an'dan delillerle anlatmaya çalışıyorlar. Duyunca kimse kimse şunu tasdik etmez. Belki burada söylesem hiçbirinize inanmazsınız. Yok ya yani bu Müslüman halktan bu kadar da bunlara da inananlar çıkmaz. Var. Na, namaz kılan, camiye giden Kelime-i şehadet getiren, hacca giden, bildiğimiz Hanefi, Anadolu'da köylerde yaşlı amcalar var ya böyle sakallı, takkeli yaşlı amcalar. Bunlar arasında bile bunun, bu mir denilen melun adamın Rasul olduğuna, Allah'tan vahiy geldiğine inananlar, itikad edenler olur. Ne derseniz böyle bir kimse hakkında? Adam namaz kılıyor, kelime-i şehadet getiriyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, zekat veriyor, Kur'an'ın tamamını kabul ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bütün haberlerini tasdik ediyor. Bir sürü de hayrı hasenatı var. Ne dersiniz bu kimse hakkında? Kafirdir. Neden? Ne yaptı çünkü? İnsanlardan birisini aslında kendisi de beşer olan bir peygamberin yerine koydu. Ona hak etmediği nübuvvet, risalet vasfını verdi diye. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hatem enbiya olduğunu kabul etmiyor diye sadece bunu kabul etmiyor bak adam dinin diğer bütün her şeyini yapmış kabul etmiyor oturun konuşun inkar filan ediyor değiller yani hatta dediğim gibi adam Resulüm diyor Allah'tan bana vahiy geliyor diyor yani böyle ha ha, hala namaz abdest bu furu fıkında bile Hanefi mezhebine tabi böyle olduğu halde biz sorsak Müslümanlardan ehli sünnetten ve ehli bidattan bunların kafir olduğunda kimse tereddüt eder mi Bunların kâfir olduğunda tereddüt edenin kâfir olduğunda kimce tereddüt eder mi? Etmez. Bunların kâfir olduğu olmaları, namaz kılmaları, oruç tutmaları kendilerini kurtaracak bir mesele değildir. Böyle bu, bu böyleyken insanlardan birisini, beşerden birisini, nebiilerden salihlerden birisini alemlerin Rabbi olan Allah'ın yerine koyan kimse Allah'a yapması gereken duayı, yardım istemeyi, medet istemeyi ona yönelten kimse, kurbanı ona kesen kimse, adağı ona adayan kimse, ümidini, korkusunu, sevgisini oraya bağlayan kimse, ona tevekkül eden kimse. Bu kimse evveliyetle kafir olmaz mı? Evet. Peki bunun kafir olmasından neden şüphe ediyoruz? Bunun bu yaptığı işte şirk işlemesine ne neden tereddüt ediyoruz? Neden ileriye şunları sunuyoruz? Ya bu adam nasıl mı şirk olacak? Bak, Namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor. Yahudi'ye bütün bunları yapmayla beraber müşrik oldu ya. Dinin bir şeyini inkar ettiğinden dolayı. İşte bu da dinin en azim şeyini inkar ettiğinden dolayı müşrik olmaya ondan çok daha fazla layıktır. Burada bir iki isim geçiyor. Şeyh sayarken işte peygamberler gibi, sahabeden birisi gibi veya Şemsan gibi, Yusuf gibi, ileride bir tane daha gelecek, Tac gibi. Bunlardan birisini alemlerin Rabbi yerine koyan Nasıl kafir olmaz sözler arasında. Bu geçen bu isimler Şemsan, Yusuf, Taç. Bunlar şeyhin zamanında haklarında çok şey bilmiyoruz. Ama önemli değil bunların kim oldukları. Haklarında böyle itikat beslenilen, kendilerine ibadet edilen, kendilerine adaklar adanan, kurbanlar kesilen, yaşayan veya yaşamayan, defnedilmiş böyle kimseler. O zaman meşhur olan kimselermiş. Şeyhin de çokça isimleri geçiyor. Biz haklarında fazla malumat bilmiyoruz. Çok da mühim değil. Mühim olan ne? Burada yani Allah'ın dışında kendisine Allah'tan Allah'ın hakkı olan ibadetten pay verilen kimsenin kim olduğu meselesi önemli bir mesele değil. İster bu peygamber olsun, ister salih olsun, ister facir fasik olsun. Önemli değil. Allah'a ortak edildikten sonra o ortağın kim olduğunun bir önemi yok. Diyor ki Şeyh Rahim Allah, böyleyken onlara bir kimseyi, bir adamı Peygamberlik makamına çıkartan, ona onu hak etmediği peygamberlikle vasfeden bir kimse kafir oluyorsa, şahadeti namazı kendisine fayda vermiyorsa, işte böyle Şemsan gibi, Yusuf gibi, bir sahabeyi veya Abdülkadir Geylani'yi veya Ahmet Bedevi'yi, bunlardan birisini alemlerin Rabbinin, semavatın ve ardın cebbarı olan Allah subhane ve teala'nın yerine koyan, onun yerine çıkan bir kimse nasıl kafir olmaz? Subhanahu mâ a'vama şe'nehu, subhanallah. Allah'ın şe'ni ne kadar yücedir halbuki. Allah'ın şekline ne kadar yücedir? Mukayese bile edilmez. Yani bir kimseyi peygamber yerine koyan adamla bir, bir normal mahlukatı Allah yerine koyan adam arasındaki büyük farkı, büyük tebayünü fark ettiniz değil mi? Bir kimseyi peygamber yerine koyan o da beşer, bu da beşer bak. Aradaki fark çok büyük değil. O da onun gibi bir anadan doğdu, o da bir anadan doğdu. Onu da emzirdiler, onu da emzirdiler. O da yedi, bebekti, büyüdü, öldü, toprağa gömüldü. O da böyle. Yani bir sürü vasıf itibariyle bunlar birbirine eşitler. Sadece birisine risalet verildi, birisine verilmedi. Bu kadar ağlamdaki fark. Böyle olduğu halde bu kimse kafir oluyorsa, bir beşeri, aciz mahluk olan bir beşeri, alemlerin Rabbinin yerine koyan insan, bu Allah'ın Rabbimiz Allah subhanehu teala'nın şanı ne kadar yüce. Bunu takdir edemeyen insan bunu bilemez. Bir etrafımıza bir bakalım. Yaşadığımız dünyaya bir bakalım. Dünyamızın içinde bulunduğu bu Galaksiye bir bakalım. Ve alemdeki bu galaksilere bir bakalım. Şu anda bilimin tespit ettiği, edemediği bu yüceliğe, bu büyükleri bir bakalım. Bunlar, bunlar akli deliller. Gözümüzün önünde gördüğümüz şeyler yani. Bütün bunların yaratıcısı olan bir Rab'den bahsediyoruz. Yani Şemsan'ın, Yusuf'un ve diğer herhangi birisinin onun yerine konulduğu Rab'bin yüceliği bu kadar. Bizim görebildiğimiz, tasavvur edebildiğimiz kadar. Böyle bir Rabbin şanı ne kadar yücedir. Nasıl olur da bir insan onun yerine konulabilir. Onun hakkı olan şey ona verilebilir. كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ ala قُلُوبِ اللّٰذ۪ينَ لَا İşte Allah Subhanahu ve teala bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. İşte onlar bu kadar büyük tenakuzlara düşerler. Bir kimse nübuvvet iddia ediyor diye o bu iddiayı kabul edenleri tekfir ederler. Namazı, orucu, abdesi hiçbir fayda vermez. Ama bir kimse ilahlık iddiası bir kimse kendine alemlerin Rabbini yerine koysa veya başkası onu alemlerin Rabbine yapması gereken muameleyle ona muamele etse yok yok bu kimseyi kafir demek mümkün değil adam bak namaz kılıyor oruç diyor. İşte Allah bilmeyenlerin kalplerini böyle mi? Ancak kalbi mühürlenmiş kimse bu şüpheye kanar. Ve yuqalu eydan. Cevaplar devam ediyor. Ayrıca denilir ki ''Ellezine harrakahum Ali İbni Ebi Talibin radıyallahu anhu Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhun ateşte yakarak öldürdüğü kimseler. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu, Raşid Halifelerin dördüncüsü, bir grup, bir topluluk insanı ateşte cayır cayır yakarak öldürdü. Bunun bu e, haberin kıssası sahih Buhari'dedir. Bir topluluğu yakarak öldürdü, yakarak Diyor ki onlar, kullum yed, kullum yed dağon İslam. O Ali Rəşid Allah-u bu adamların hepsi, Müslüman olduklarını ne iddia diyorlar? Vahum min ashabi Aliyin Rəşid allah hatta Ali Rəşid Allah-u Onun arkadaşlarıydılar. Onun etrafındaki insanlarydı. Ve tağlamul ilme min ashaba, ilmi de Sahabeden öğrenmişler. Yani Sahabeler. Karşılaşmış kimseler. Sahabe neslinden sonra gelmiş bir nesil. Hazreti Ali'nin yanında Ali onları yaptığına göre Ali'yi gördüler ve Ali ile beraber onun diğer sahabeyi de gördüler. E dini kimden öğrendiler? Dini de onlardan öğrendiler. Böyle olmakla beraber, valla ki İtikadu fi Ali'in ancak Ali hakkında, Ali Radıyallahu Anh hakkında öyle bir itikat beslediler ki, mislel İtikadu fi Yusuf ve Şemsen ve amthalihima işte demin zikre geçen. Yusuf gibi, Şemsan gibi ve onlar benzerleri hakkında beslenilen itikadı Ali hakkında besledikleri zaman. Ali hakkında uluhiyet iddia ettikleri zaman. Ali, Ali radıyallahu anın ilah olduğunu söyledikleri zaman. Şimdi insanların işte o zaman Şeyh zamanındaki Yusuf gibi, Şemsan gibi kimselerin hakkında besledikleri itikad gibi. Zamanımızdaki kimselerin Abdülkadir Geylani, Ahmet Bedevi... Ve benzeri kimseler hakkındaki besedikleri itikadan aynısıyla. Ali radıyallahu anh hakkında bu itikadı besedikleri zaman ne yaptı Ali radıyallahu onları? Ateşle yakarak öldürdü. Ateşle yakarak öldürdü. Bunlar Fırak kitaplarında kendilerinden sebe'iler diye bahsediliyor. Ali radıyallahu anh'ın etrafındalar. Yani onu muhabbette, onu tazimde, onu sevmede o kadar ileri gittiler ki sen bizim ilahımızsın dediler. Bu söz Ali'ye ulaştı. Bu kısa sahi Bukhari'de. Bu söz Ali'ye ulaştı. Ali onları topladı. Siz ne diyorsunuz? Kendinize gelin dedi. Yok dediler sen bizim ilahımızsın. Dedi ki bak size yarına kadar müddet veriyorum. Tövbe edin. Yarın geldiler tövbe etmemiş. Dediler ki sen bizim ilahımızsın. Ertesi gün geldiler ki sen bizim ilahımızsın. Ali radıyallahu anh rivayette geldiği şekilde Kamber diye bir mevlası var. İsmi Kamber. Onu çağırdı. Ona bir çukur kazdırdı. Sonra içine odun doldu durdu. Onlar dedi ki bakın bu itikadınızdan dönün, yoksa sizi burada yakacağım. Dediler ki sen bizim ilahımızsın. Ve Ali radıyallahu anh o çukurları attı ve yakarak onları öldürdü. Ve sahabeden hiç kimse Ali radıyallahu onların küfürüne hükmetmesine, onları öldürmesine muhalefet etmedi. Hiç kimse buna aykırı bir şey söylemedi. Kim bu adamlar? Ali'nin ashabı. Sahabeden öğrenmişler ilmi imanı. Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Ama dediler ki sen bizim ilahımızsın. Ali radıyallahu onları yakarak öldürdü ve hiç kimse buna itiraz etmedi. Şuna itiraz ettiler. Bu ölüm şeklinin yakarak olmasına itiraz ettiler. İtiraz edenler. Dediler ki yok. Yakmak sadece Allah Azze ve Celle'nin vereceği bir ceza şeklidir. Evet. Bunlar mürtettirler. boyunları vurulmalı. Ama yakarak öldürme şekli bu. Doğru değil. Yani neyle alakalı itiraz ettiler? Yöntemle alakalı sadece. Öldürme yöntemiyle alakalı. Yoksa hiç kimse Aliye demedi. Ya sen bu Müslümanları nasıl öldürürsün? Demediği. Diyor ki nasıl acma Sahabe'te alâ katlhum Peki nasıl oldu da sahabe'ler bu adamların kafir olduklarına ve onların öldürmeleri gerektiğine icma ettiler, ittifak ettiler? Kimse buna itiraz etmedi. Nasıl oldu bu? Etazunnûne. Atazunnûnü's Sahâbete yukeffirûne'l Müslimîn? Yoksa sahabe'lerin Müslümanları tekfir ettiğini mi zannediyorsunuz? Yoksa yoksa böyle yaparak sahabe'ler Müslümanları tekfir mi ediyorlardı? Evet bakın işte bu adamların kafir olduğuna icma ettiler. Ve onların öldürmelerine icma ettiler. Bunları icma ile tekfir ettiler. Ne dersiniz? Sahabelerle tekfirciler miydi? Müslümanlara tekfir mi ediyorlardı? Hayır değil. Em tezunnûnel i'tikâde fi tâci ve emthâlihî Yoksa şöyle mi düşünüyorsunuz? Tac, demin dediğim isimlerden birisi, Şemsan, Yusuf veya Abdülkadir Geylani, Ahmet Bedevi hakkındaki Beslenen itikat. La yedur insana zarar vermez de. Vel fi Ali ibn Abi Talib yükafir. Ali ibn Abi Talib hakkında beslenen itikat insanı kafir yapar. Böyle mi yani yoksa şöyle mi zannediyorsunuz? Bu mesele sadece Ali radıyallahu anhu hakkında bu itikada sahip olan kimseler için geçerlidir. Yani bir kimse Abdülkadir Geylani hakkında bu itikada sahip olsa yok buna bir şey olmaz. Ama Ali hakkında sahip olsa o zaman kafir olur. Yoksa böyle mi söylüyorsunuz? Üçüncü, üçüncü ihtimal ne? Üçüncü ihtimal yok. Üçüncü ihtimal bu hakkı kabul etmek. Üç tane ihtimal var. Sahabeler bunların küfrüne ve katiline icma ettikten sonra üç tane ihtimal var. Bir, sahabeler tekfirciler ve Müslümanları tekfir ediyorlar. İki, böyle yapan kimse eğer sadece Ali hakkında böyle yaparsa kafir olur, başkaları hakkında yaparsa kafir olmaz. Apaçık tenaffuz değil mi? Üç, o zaman sizin dediğiniz gibi bir kimse dinin tamamını kabul ediyor olsa, dinin tamamıyla amel ediyor olsa, sadece tevhidin aksetse, tevhidi bozsa, tevhidi yerine getirmese bununla kafir olur. Başka bir seçenek yok. Birkaç tane daha cevap kaldı bu şüphe ile alakalı. Onları inşallah bir sonraki meclise bırakalım. Duhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ente astaghfiruka ve atubu ilayh.